Karantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün moda sahnesinin yönetiminden tiyatro oyuncusu Deniz Elmas'la beraberiz. Tekrar merhaba. Ben Eylem. Nasılsın Deniz? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, belki öncelikle seni tanımayan dinleyicilerimiz için biraz e, Deniz Elmas kimdir, neler yapmaktadır diye bahsedebilir misin? Olur. Deniz ben. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından 2011 yılında mezun oldum oyunculuk bölümü. Moda sahnesinde hem çalışıyorum hem de oyunculuk yapıyorum. Deniz, salgın döneminde tiyatroların içinde bulunduğu durumu konuşalım istiyorum öncelikle. Moda sahnesinin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan'ın başını çektiği, Kemal abiye de selam olsun bu arada. Tiyatromuz Yaşasın hareketi var, sen de bunun bir parçasısın. Tiyatroları, tiyatro emekçilerini, onların ailelerini yani... Koskoca bir sektörü bu felaket döneminde korumaya yönelik çağrıda bulunuyorsunuz. Yedi maddede ortaya koyduğunuz bir takım istekleriniz var. E, ve şu ana kadar e, en son kontrol ettiğimde 33 bine yakın imza toplamıştınız. Bize bu hak mücadelesini anlatır mısın? Şöyle başlayayım. E, bu hak mücadelesi aslında ilk kez yapılmıyormuş Türkiye'de. Çünkü 1967 yılında daha önce yine yapılmış Mersin Tiyatro Kurultayı olarak 16 maddelik bir sonuç bildirgeleri var hatta buna da ulaşabilirler. Hem Mimesis'in bir tane dergisinde yayınlandı bu hem de aynı zamanda kitabı var. <gülüyor> bu talepler bizimkine daha yani ne azı ne eksiği hatta daha bayağı fazlası var detaylı bir şekilde var. Eski gazete küpürleri de yine aynı şekilde paylaşıldı. Yani yıllardır süren bir özel tiyatro. Bir sorunu var yani bir problemi var ve asla ses olmuyor yani çözülmüyor bu. 2 Mayıs'ta biz şeye açtık kamuya açtık daha önceden 2000 tane e, imza toplanmıştı tiyatro emekçilerin hem çalışan oyuncu gişe sesçi herkes var yani bunun içinde. 2 Mayıs'ta da kamuya açtık hashtaglerle beraber Twitter'da ve imza kampanyamızı herkese duyurmaya çalıştık. Yani şöyle bir ayrım oluyor Türkiye'de bu her zaman olan bir şey ödenekli ve ödeneksiz tiyatrolar birbirlerine karşı koyuluyor ama böyle bir şeyin olmasını kimse istemiyor yani çünkü tiyatrolar kamusal varlıklardır ve biz de bunun farkındayız ve zaten hakkımız olan şeyleri istiyoruz aslında bu talepten daha çok hakkımızı söyleyip devletten yapması gereken şeyi aslında hatırlatıyoruz onlara Maddelerden kısaca bahsedecek olursam şöyle var bunu bu arada yine tiyatromuz adresinde hem bildirgeye hem de maddelere de ulaşabilirler. Aynı zamanda imza da atabilir herkes illa hani tiyatro emekçisi olduğumuza gerek yok. Mesela birinci maddemiz kamusal tiyatrolar vergilerden muaf tutulmak istiyor ve mevcut borçlarla ilgili düzenleme talep ediyor. Bir de buna bir not düşmek istiyorum. 1938 yılında tiyatrodan vergiler kalkmış <gülüyor> ama neye hikmetse yine gelmiş yani. Bunların hepsi gerçekten garip şeyler bence. İkinci madde faturaların 2021 Ocak ayına kadar dondurulmasını ve sonrası için indirim talep ediyoruz. Çünkü 3 aydır yaklaşık, hatta 4. aya gidiyoruz. Bütün mekanlar kapalı ama yani faturalar falan hepsi hala işliyor. Ve hani gişeyle ayakta kalan mekanlar olduğumuz için <gülüyor> nasıl ödeyeceğiz yani bunları? Üçüncü olarak yine 2021 yılına kadar kiraların devlet tarafından ödenmesini, 4. madde çalışan sigortalı personelin maaşları, SGK primleri ve prim borçları devlet tarafından ödenmesini Talep ediyor. Beşinci maddemiz tiyatro sezonunun sağlıklı bir şekilde başlayana kadar tüm tiyatro emekçilerini asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi destekle sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Altıncı maddemiz yine tiyatro yasası çıkmalıdır. Bunu haykırıyoruz hatta yani. Çünkü e, anayasada 64. madde var. Bayağı. Ve madde diyor ki devlet sanatı ve sanatçıyı korur. Yani bu anayasal bir hakkımız biz sadece ödenekli tiyatrolara ait olan bir şey değil. Ödenekli tiyatro derken devlet tiyatrosu ve şehir tiyatrosunu kastediyorum tabii ki. Ee, biz de o yüzden anayasada hakkımız olan hakkımızı talep ediyoruz. Yani bir tiyatro yasası çıksın diyoruz. Çünkü özel tiyatroların bir tanımı yok. Ticaret odasına bağlı ne alaka? Kamusal tiyatrolar ticari aynı kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir. Yedinci madde Kültür Bakanlığı bu talepleri acilen düzenlemelidir diyoruz. Yani bunların hepsi aslında baktığımızda bayağı yaşam hakkı ve bunun çığlığı. Ee, bunu sadece mesela geç, geçici olacak olan bir şey olarak istememe sebebimiz çünkü bu zaten yıllardır olan bir problem. ...ve yani ben yokken de bu problem var... ...ben varım şu an hala bu problem var... ...demek ki gelecekte mi aynı şeyi yaşayacak yani... ...hani her insan gibi... ...şey istiyoruz yani... ...işimizi yaparak yaşamak istiyoruz... ...ekiş yapmak istemiyoruz yani... ...istersek yapalım gibi bir şey olsun... ...o yüzden... ...böyle maddelerimiz var ama... ...bakalım... ...heniz yani ses yok tabi... <gülüyor> Altıncı maddeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben de bu kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir kamusal tiyatrolar e, diyorsunuz. ve Bu bana çok önemli geldi tiyatro yasası çıkarılması bakımından. Evet. Özellikle dediğin gibi yani sadece bugünü kurtarmak ya da Covid-19 çerçevesinde e, geçici palyatif bir çözüm üretmek yerine geleceği de kurtaracak bir şey ve geçmişten bunun geliyor olması da manidar. O anlamda hı. böyle bir tarihi bağlama oturttuğun için de ayrıca teşekkürler Deniz. Teşekkür Keşke oturtmamış olsaydım şey <gülüyor> Evet, bak. böyle bir mağduriyet bulunsun istemezdik. Evet, haklısın. Öyle. Deniz, bu COVID-19 süreci tabii devlet desteği alamayan senin de bahsettiğin özellikle sanat, yaratıcı endüstriler ve serbest çalışanlar için büyük bir darbe indirdi hı hı. bütün bu sektörlere. Örneğin Shakespeare's Globe'un sanat yönetmeninin şelteri böyle gidersek Globe'u kapatabiliriz dedi. Ki İngiltere'de tiyatronun aslında merkezi menbaı olarak da bilinir bütün dünyada. Konu birleşik krallık parlamentosuna da taşındı hatta ve sonrasında da acil yardım konu henüz çıkmasa da konunun parlamentoya taşımış olması bile aslında bir noktada iyi bir gösterge olarak, umut verici olarak okunabilir. E, tiyatro çünkü bir bağlamda aslında insanın ruhunu sağlatan, insanlık durumunu temsil eden de bir platform. E, bu çerçevede baktığımda e, Covid-19 ya da benzeri felaket zamanlarında tiyatronun işlevi hakkında neler söylemek istersin sen? E, ben ilk defa bir felaketin içindeyim. <gülüyor> hani, o yüzden garip bir deneyim oluyor herkesinki gibi. Ama mesela e, Almanya... Bunun bayağı 50 milyar euroluk yanlış hatırlamıyorsam bir desteği var ya hani tiyatrolara ve tiyatroculara ve insanlar hatta insanlarına yani halkına bir maddi desteği var ve insanlar bir şekilde yaşamlarını en azından şu an sürdürebilir bir durumda. Ve sağlığına önem veriliyor. Hani bunlar bence çok ufak şeyler değil, bayağı ciddi şeyler. Ee, yani parlamentoya toplanması hakkında şöyle bir şey var. Ben çok Bunları şey bulmuyorum, umut verici bulmuyorum açıkçası ya da böyle çok iyi ani güzel şeyler gibi bakamıyorum. Çünkü bizde de evet Kültür Bakanlığı'yla Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla toplantılar yapıyor, Kadıköy tiyatro platformu aynı zamanda tiyatro kampeti. Yani 13 Mart'ta aslında sahneler kapandı, 16 Mart'ta baya her yer kapandı bunu da bayağı ajandama not almışım yani çünkü bayağı tarihi bir an bence bu. Yani o zamandan beri sadece konuşuluyor. Ve hani bir eyleme geçilmiyor. 3 ay oldu dördüncü aya giriyoruz ve hani bu kadar çok toplantı yapılıp zaten var olan problemi sürekli dile getirip ama buna hiçbir eylem yapılmaması e, oyalanıyoruz gibi hissediyorum. Açıkçası ve hani bu durumda giderse gerçekten bir sürü tiyatro kapanacak yani. Hani bir sürü tiyatro emekçisi işsiz kalacak ve bulamayacak. Bu gerçek yani bir distopya falan değil. Çünkü görünen o, yaşanan o. Ee, yani en azından şey yapabilirlerdi mesela hani bu kadar zamandır bir, en azından bir vergiden muaf tutulabilirdi ya tiyatrolar. Ya da tamam kiraları almıyoruz biz ödüyoruz falan da diyebilirlerdi ama tercih etmiyorlar. O yüzden galiba felaket zamanlarında e, tiyatro gözden çıkarılabilecek bir şey hemen. Çünkü sanırım tiyatro bir ihtiyaç değil. Benim anladığım bu ihtiyaç olarak bakılmıyor, bir eğlence sektörü olarak gözüküyor diye düşünüyorum. Tabii ki yani farklı tiyatrolar var evet. Eğlence tiyatrosu yapanlar da var ama sadece yani daha politik olanlar da var. Ama e, herkes ...öyleymiş gibi davranılıyor ve gözden çıkarılıyor hemen. Ya da en azından bu ülkede böyle oluyor. Yani felaket zamanlarında benim gözlemlediğim şey... ...yani devlet ve zenginler önce kendilerini düşünüyorlar. Halkın hiçbir önemi yok. Ta ki ekonomi çökmeye başlayınca insanların çalışmasını istiyorlar falan. O yüzden şeyi düşünüyorum hani yani... ...tiyatro bizim için bir ihtiyaç mı? Ya da tiyatrayı önemsiyor muyuz? Seviyor muyuz gerçekten yani? Özlüyor muyuz? Bunları düşündürtüyor bana. O yüzden biraz umutsuzum bu oralarda. <gülüyor> Deniz tiyatro feda edilebilir bir şey gibi görülüyor dedin ya. Aslında bu dönemde feda edilebilir insan kitleleri biyopolitik açıdan var bir yandan. Evet. Bir yandan da belirli sektörler var. Bu anlamda da güzel parmak basmış oldun. Ama ben öte yandan sokaklara taşınan temsiller gördüm. Özellikle Avrupa ülkelerinde. İtalya'da mesela İtalya çok baştan çöktüğü için koronavirüsle. Hem müzikle hem tiyatro ile aslında insan ruhunu saltmaya yönelik adımlar atıldı. Ve bunlar güzel adımlardı buradan şuna bağlamak istiyorum şimdi yeni yazılacak tiyatro eserleri olacak elbette bu dönemi anlatan sence nasıl anlatacaklar bir de daha çok hangi oyunlara rağbet olacak belki bugüne kadar sahnelenenler içinden bir önce az önce söylediğin şeye bir katkıda bulunacağım hani Türkiye'de şu an daha çok insanlar yani hepimiz yaşam mücadelesi veriyoruz yani nasıl yaşayacağız kiramızı yemeğimizi neyle ödeyeceğiz olduğu için şu an yani tiyatrolarda tabii ki dışarıda bir şey yapmıyor. Çünkü önceliğimiz yaşam derdi gerçekten. Herkes gibi. Ee, yani şeyi düşünmedim açıkçası. Bu dönemde nasıl oyunlar yazılır ne rağbet görür. Çünkü daha bu dönem geçmiş değil. Hala içindeyiz ve ne olacak hiçbir fikrim yok. Ee, belki şey olabilir ama çünkü yani ben biraz Covid-19'un gerçekten herkesin gözünü açtığını da düşünüyorum. Çünkü aslında var olan problemler daha fazla gün çıktığını düşünüyorum. Yani görmememiz gibi bir imkanımız yok artık gibi geliyor. Tabii şu an bu, bu kadar çok salma sanki her şey düzenmiş gibi davranışla bu da unutturuluyor gibi geliyor. O da benim düşüncem ama belki şey olabilir yani ya, hmm, gerçekler konuşulabilir ya. Hani öyle hayal ediyorum. Hani eğlenmekten öte gerçek problemlerimizi konuşacağımız, bundan kaçamayacağımız oyunlar yapılır belki. Bu daha iyi bile olabilir. Evet. Bilmiyorum. Politik tiyatro yükselişe geçer mi acaba? Yani eğlendiren tiyatro da var dedin. Kabareler var. Eğlenceler var mesela. Ya da işte Playler var. Drag queenler var. Belki tiyatronun neresinde duruyor tartışmalı ama bu dönemden sonra bu uyanışla beraber politik tiyatronun durumu ne olur sence? Yani açıkçası hiçbir fikrim yok. Çünkü şirket tiyatroları demem yanlış olmayacak. Onlar da devam edecek. Muhtemelen onlar yine eğlence sektörü olarak devam edecek. Bunda bir problem yok bence. Sadece ayrıma varmamız gerekiyor. Ayrıştırmada da bence bir dert yok. Çünkü yani ne bileyim, e, biz işte kabere yapıyoruz. Biz politik tiyatro yapıyoruz. Biz daha e, e, eğlence sektöründeyiz falan denilebilir. Çünkü Broadway diye de bir şey var. yani Ve Söylüyorlar da yani. Hani ayıp değil, gizlenecek bir şey değil. Burada zaten işler karışıyor bence. O yüzden herkes galiba yine nasıl yaşadıysa nasıl anladıysa bu süreci ya da nasıl yaşıyor ya da anlıyorsa o şekilde yaklaşacak herhalde. Sadece benim korkum bu unutturulmasın ya hani bu sefer yani unutmayalım büyük şeyleri artık. Herhalde burada sanata da çok iş düşecek gibi sanat hafızayı taze tutmakta İyi. ve hani bütün bu yaşananları bir sonraki nesile aktarmakta en önemli ee, araçlardan biri olacak diye düşünüyorum ben. Ee, biraz da aslında şahsi karantina deneyiminden de konuşmak isterim. Çok aktif bir, yani özellikle tiyatro aktivizmi üzerinden oldukça yoğun bir dönem geçirdiğini anlıyorum ben. Ee, kendi hayatımda neler olacaktı? Karantina belleğine düşmek istediğin ya da bizimle paylaşmak istediğin bir şeyler olur mu bu döneme dair? Ee, ya yani ilk andan beri korkuyorum tabii ki. Ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> diye. Hem e, yani ben de mi Covid'den öleceğim yoksa işimi yapamadığım için açlıktan mı öleceğim yani? Hani belli ki öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> okay. ee, ne yapıyorum? Ee, önceden şey yapıyordum işte Şerbir'le falan hep açtı ya online tiyatroları. Onları izliyordum. Ama e, artık hani belli bir süre sonra izleyememeye başladım. Zipetle kendi kendime turlar düzenledim daha çok problemleri anlamaya çalışarak yaşamaya çalışıyorum. Öyle şeyler yapıyorum. Güzel <gülüyor> sohbetin için teşekkür ederiz Deniz. Ben teşekkür ederim. Umarım güzel olmuştur. Karantin Ebele'nin bir sonraki yayında. tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.